Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor hocam e, derste duydum senden. Sünnet dedin. E, sünnet-i adettir bu. Onun için biz bununla emir olmamışız e, amel yapmaya. Bunu biraz açıklar mısın? Sünnet-i adet nedir? Evet. Sünnet-i adet e, nedir? Sünnet Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem fiilleri iki kısımdır. Biri teşri'tir, biri adet e, ve yapı cereyidir. Teşri olan, şeriat olan sözleri ki şey, emirdir, olar, uymak vaciptir. Diğerine değil. Bunun da açıklamasını geleceğiz. Şimdi önceden, bunu açıklamadan önce bilmemiz lazım. Resulullah'ın bütün sözleri, özellikle sözleri, hepsi asıl olan, asıl budur, sözleri teşriettir. Yani şeriattir. Yani şeriat nedir? Allah'ın emridir. Allah'ın emri, bir meselede emri oldu, e, dini meselede bunu böyle yapın, bunu böyle yapın, bunu böyle giyin, bunu böyle yapın, bunu yaparçan böyle söyleyin, namazı böyle kılın, zekatı böyle verin vesaire. Bunlar nedir? Şeriattir. Şera'ahullah, sennehullah. Yani Allah bunu böyle istemiş. Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimidir, cizgisidir. Emridir. Yani parantez arasında yasasıdır. Bu nedir? Resulullah çünkü sallallahu aleyhi ve sellem neden bütün sözleri asıl olarak teşrihtir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden haber vericidir. Resul niye dediler Resul? Çünkü Resul Elçidir. Elçi ne yapar? Bir tanenin emrini bir taneye getirir. Yüksekten aşağıya getiren emire elçi derler. Onun için ne der? Elçiye zavallı olmaz. Elçinin yapacağı bir şey yoktur. Elçi sadece karşı tarafın emrini getirmiş. Eğer senin itirazın varsa elçiye değil, karşı tarafe itiraz edeceksin. Elçinin görevi o emri getirip uygulamaktır. Resulların görevi nedir? Allah'tan mübellik diler. Tebliğ edendirler. Neyle tebliğ ederler? Allah'ın emniyle. Bir de bir görevli var. Onu canlandırırlar ki insanlara hidayet yolunu göstersiler. Hidayeti de Allah emreder. Allah verir. Hidayet Allah'ın elindedir. Elçin de elinde değil. Ama elçi neyle görevlidir? Allah'ın emirlerini tebliğ etmek. Anlamadıkları yeri açıklamaktır. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala Nahl 44'te şöyle buyuruyor. "Ve menzelne ileyke zikre lü tebeyne ve enzelnâ ileyke zikre lü tebeyne lin-nâsi mâ nüzle ileyhim." Ve enzelnâ ileyke zikre, zikrenâl Kur’an’dır. Zikri endirdik senin üzerine lü tebeyne lin-nâsi mâ unzile ileyhim. İnsanlara atuklarsın neyi üzerlerine indirini? emri, geldiği emri açıklar. Resulullah'ın görevi nedir? Allah'ın emirlerini açıklar. Bir nevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk müfessirdir Kur'an-ı Kerim'i. Sahabı ihlef ediyorlar. Yani anlamında hemen dönüyorlar Resulullah, açıklıyordu. Tefsir oradan başlamış. Müfessirlerin imamı kimdir? Tabir caiz ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Maide sırasında 67'de Allah Subhanahu ve Teala yine şöyle şöyle buyuruyor. Ya ayyuhar rasul belleg ma unzile ileyke min rabbik. Ey resulüm, ey elçim. Üzerine indiri tebliğ et. Tebliğ neyle olur? Asıl ağızdan olur. Dilden olur, sözden olur. Ve in lem tafal, eğer yapmasan mı, fe ma فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Allah, Allah'ın Risalesini tebliğ etmedi Onun için müstehildir, yani imkansızdır ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey gizlesin ve gizlememişti. Evet. Buradan alimler diyorlar ki bundan delildir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün emirleri kavulleri nedir? Teblihtir, teşriittir, şeriattir. Abdullah ibni Umar Abdullah İbn-i bin As radıyallahu anhuma fakih sahaba diyor ki ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne eşitseydim yazıyordum Kureyşler beni nehyettiler dediler her eşittiğini Resulullah yazma Resulullah sınırlanır razı olur yani her sözü yazılmaz ee, e, sadece Kuran-ı Kerim'i yaz Dür geldim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikrettim. Dedim ya Resulallah ben yazıyordum ben öyle dediler. Dür fezekertu zalika li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Dür ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Fa ama'a bi isbuhu ila fihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını Ağzının üzerine işaret etti. İma işaret etti. Fakal dedi ki İktub Yaz dedi. Fevellezî nefsî biyedihî Benim nefsim onun elindedir ki, yemin ediyor yani. Allah'a. Kimde elindedir insanın nefsi? Allah'ın elindedir. Ma yehrucu minhu illa hakkâ benim nefsim onun elindedir ki bu ağızdan hakten başka bir söz çıkmaz. Demek ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nedir hadisi? Bu da Abu Davud sahih senetleri rivayet ediyor. Hadisi. Bazen de Resulullah bir söz söyler ama bu teşri'in hilafidir. Şeriat değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak şeriatten konuşur. Ama şeriatten konuşmayan meseleler de var. Onu istese kalırız istese kalmarız. Bazen muhalefet ederiz. Muhalefet ederiz. Ne gibi? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İmam de rivayet alıyor. Talha bin Zübeyr diyor ki Resulullah ile yürüyorduk Medine'nin sokaklarında. Baktık insanlar bak, bostanın yanından geçti. Hurma ağacının üzerinde aşı yapıyorlar. Fekale Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya talha. Mâ yasna'u haule. Bunlar ne yapıyorlar? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor ne yapıyorlar. Çünkü Mekke ehli de hurma ağacı yokuyordur. Bu yeni bir şeydir. Yeni bir iklime gelmişler. Yani bir, bir, bir, bir günde çölden bir tanesi gelmiş İstanbul'da dolaşıyor. İstanbul'dan adetini, ürfunu, havasını, suyunu, ağzını bilmez. Sorar. Resulullah Medine'ye geldiğinde hurma ağacı yoktu. Mekke'de hiçbir ağacı yokuyordur. Sadece çöl otları vardır. Be böyle bazı ağzlar var. Sadece saharada çıkar. Hiçbir şeye yaramaz. Olar gibi. Ne diyor? Resulullah sahibi. ne yapıyorlar? Dedi bunlar aşı yapıyorlar ya Resulullah. Ka e, erçekten aldığı tohumları dişi hurma ağacının üzerine yıllar Çünkü erçek hurma ağacında çi çiçekleri var. Onu alırlar. E, bir şekil üzerinde işlem yaparlar. Ondan üzerine serperler böyle şeyin üzerine dişi e, e, hurma ağacındaki barların üzerine. bunu olur? Aşlanır. Bu subhanallah e, hurma ağacının bir şeyidir bu da. Erçek dişisi var hurmanın. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma azunnu şey'en." Zannetmen bu bir faydası olur. Dedi Resulullah. Zennetmem. bak zennetmem bunun bir faydası var. Bu bu haber de gitti kimin kulağına? O çiftçilerin kulağına. Hemen bıraktılar bir iş. Resulullah demiş zannetmem. O zaman her şeyi Allah bilir. Bıraktılar bir iş. Bıraktıklarından sonra ne oldu? O sene hurma azaldı. Ne için dediler biz aşı yapmadık sen öyle dedin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Fe la ta'huduneni bi ni Benim zennimle beni e, şey yapmayın. Su kabahatli bulmayın çünkü ben bir zannettim. Yani ihtihad ettim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Walakin izahdestukum anillah şey'en Men Rabbimden size bir şey konuştum fehudu bihi ona sımsıkı sarılın onu alın onu almak sizin üzerinize vaciptir fe inni len akdiba ala Allah azza ve cel men Allah'ın Allah'a hiçbir zaman Allah Allah'ın dilinden söylemediğini söylemem yani bir nevi yalan söylemem diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadis de Müslim'de geçiyor hatta bir rivayette ne yapıyorlar bunlar? Aşı yapıyorlar. Yapmayın diyor. Ondan sonra ne diyorlar? Ya Resulullah yapmadık işte hormon olmadı. Müslümanın o bir rivayetine ne diyor. tüm a'lemu bi umuri dunyakum. Siz dünya iş dünyalık işini benden daha iyi bilirsiniz. Onun için böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söz sünnetleri nedir? Teşri' değil. Mesela Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, e, suyu şu, şu şeyi, suyun arkasında ordu dursun. Bir sahabi Ansar'dan dedi ya Resulullah bu Allah'ın emri ise Semi'ne vata'ne deriz. Ama iştihad ise bizim de bir ra'yimiz var. Doğa doğrudur. Resulullah dedi hemen anladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi. Dedi bu bir iştihattır. Doğrusu nedir? Dedi doğrusu suyu arkamıza alalım. Düşman sudan içmesin, faydalanmasın, cüzlenmesin. Ve bil fiil. Resulullah tamam dedi emretti. Arkalarını aldılar o düşman içmedi ve zerel gördü ve kaybetti. Onun için teşri içi şikildir. Biri Rabbil Alemin'den bahsedilir. Biri genel adet, ürf, yen, yani normal konuşmalardır. İçi şikildir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Birincisi ferzdir, ikincisi başkadır. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadiste ne dedi? Zennimle alın, almayın beni. Bu sözle ilgili şeydir. Ağzından çıkan Resulullah'ın eğer şeriat meselesiyse onun üzerimize vaciptir. Eğer şeriat meselesi değilse, dünya, iştihadi meseleyse bundan biz istediğimizi alırız, istemedığımızı almazız. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kavli sünnetidir. Fiili sünnetine gelsek fiilleri Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Çi fiil çıkar, çi fiil şikil canlanır. Biri teşri'tir yine şeriattir, o yapmışsa biz de yapmak zorundayız. İkincisi adet urf cereyidir, cibilli derler buna. Cibilliyen yani de adet cibilli nedir? Yapı cereyidir, yapıdan fıtrat cereyidir bu cibilli olan fıtrat gereği olan adet urfları biz almak zorunda değiliz. Yani insanın beşerin e, insan oğlunun yapabileceği şeylerdir. Mesela yemek, içmek, kahıb oturmak bu türlü fiiller bu türlü fiiller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, eğer bunlara emri de var ise üzerinde alırız. O kuşa adet gereğiydi. Resulullah'ın e, fiilleri de bir kısmı kendisine hastır. Bir kısmı adet gereğidir. Bir kısmı teşrik gereğidir. Onun için alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiillerini üçe bölmüşler. Sözünü çiğe bölmüşler. Biri vaciptir. Biri ey, doğruysa alırız. Doğru değilse almak zorunda değiliz. İkinci fiilleri de üçe bölmüşler. Resulullah'ın fiili, fiil de üç gereği var. Biri Fıtrat gereğidir. Fıtrat. Ne gibi? Ayağa kalkma, oturma, yemek, içmek, bu türlü elbise giymek, bu türlü fiilleri biz mükellef değiliz almakla, onuyla. Ama Resulullah böyle yapmışsa ben de böyle yapacağım. Madem Resulullah yapmış bu niyetle yapsan ecrin olur. Yapmasan günah almaz. Meselen İbni Umar Radıyallahu anhu meşhuruydu Resulullah'ın izini izlemekte, İzinden gitmekte İb Abdullah İbni Umar Radıyallahu anhuma. Hatta seferde buradan Resulullah gidiyor Gelirdir Resulullah hacetini Burada giderdi ben de burada gidereceğim O kadar Resulullah'ı seviyordu Bunun Ecri var mı? Var Ama İbni Umar Aynen İbni Umar dese Resulullah burada giderdi Burada gidermeniz lazım o zaman ne olur? Bidat olur Resulullah'ın emretmediğini emrediyor. E İbni Umar da fakih olduğu için demiyordu sadece ben bu kendim için yapıyorum. Ben. Onun için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek, içecek, elbiseler e, vesaire meselelerden oldu. Bunlar nedir? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabakı severmiş. Kabak. Onu severmiş. Ben de illa ki kabak yarım Resulullah severmiş. Sünnet değil bu. Resulullah mesela Araplar kertenkelenin e, bir nevi e, şu anda Türkçe tam ne dediklerini bilemedim. Onu mesela yermişler Araplar. Bir nevi kertenkele var çölde şu anda da Araplar yer bir mahsuru yoktur. Tubbanda şeyden de böyledir yilinir. Pişirirler yerler onu. Meçehli yemezymiş yemezmiş onu. Resulullah'a tekdim ettiklerinde onu vab diyorlar ona şeyde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takdim ettiklerinde onu Mesela ne yapmış? Yememiş onu. Niye yemiyorsun? Haram mı? Hayır demiş. Bin adetimde, ürfümde yoktur onu yemek. Ondan dolayı yemiyorum onu. Bu ne oldu? Bu emir değil bizim için. Onun adeti gereğidir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yerken nasıl otururdu? Ee, sağ ayağını gözküne dayardı sol ayak üzerine otururdu mesela böyle yerdir. Buralardan e, bu emir değil. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elden yerdi. Biz de bugün de elden yememiz lazım. Bu sünnet değil. Bunlar hepsi adet urfa giriyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını amame ile bağlardı, sargı ile böyle, böyle bu çikil elbise girerdi. Biz de mi girerim? Hayır. Bu adet urfa dahildir. Hiçbir rivayet yoktur bunları emretsin. Başka rivayetler var. Başka bunun gibi meseleler emrediyor. Mesela paçanızı uzun tutmayın diye. Bu emirdir. Buna uymamız lazım. Yemek yerken besmele deyin. Tabakın e, kabın ortasından yemeyin. Önünüze gelenden yiyin. Bu türlü meseleler nedir? Bu türlü meseleler e, emirdir, sünnettir. Uymamız lazım. Uymasak günah alırız. Ama adet urf olan, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömleklerinin gözkünü adet gereği o zaman sıcaklarda, önle saatinde, çindi saatinde açarmışlar. Göğüs tüyleri böyle görünürmüş bile. Camide oturmuşlar. Neden? Sıcaktır. İklim sıcaktır. Hiç atmış gözkünü oturuyor. Bir mahsuru yoktur. E bir günde e, ben e, desem ben göğüs açıyorum. Bu sünnettir. Siz de uygulayın bunu. Bu bid'at olur. E, Caiz olmaz. Ama ben açıyorum Resulullah atmış diye bu, bu niyetle açıyorum. Bu bir mahsuru yoktur. Ha bazen mahsuru da olur. Ne zaman olur? Mesela biz bir ortamda yaşıyoruz. Ee, muteber insanlar, muteber insanlar, düzgün insanlar, aklı selim insanlar devamlı düğmelerin kapalı tutarlar. Kim düğmelerini açar, gözkünü böyle çıkartır? buların haricindeki insanlar. Hı? Ha? Yen ehle ehva, yen ehli dünya, yen düşük insanlar, yen e, kalitesiz insanlar, yen seviyesiz insanlar bir işi yaparsa e ben atsam olara benzerim o zaman o ürfta caiz değil bu sünneti ihyetmek. Bu şükül sünneti. Ki emir olunmayan bir sünnettir Resulullah'ın. Sonuçta Resulullah'ın sünnetidir ama bu ne en olmamışlık. Resulullah adet gereği yapardı. E bunu yapanlar da var bazı cahil insanlar var. Resulullah'ın bu fiili sünnetlerini sünnet gibi gösteriyorlar. Bu sünnetler arkadaşlar nedir? Fıtrat gereğidir. Bunları almamız vacip değil. Ama bunları alsak Allah rızası için yani Resulullah'ı sevdiğimiz için bunda bir mahsur yoktur. Bir kısmı, ikinci kısım Resulullah'ın sünneti kendisine has olan sünnetlerdir. Bunu biz alamayız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrolunmuş gece namazına devamlı ferzdir onun için gece namazına kalkmak. Bizim için nedir? Sünnettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucu muvasala yaparmış. Yani bazen iftar etmeden yarına devam ettirilmiş. Bu bizim için makruhtur. Belki haramdır yerine göre. Ama Resulullah için sünnetiymiş. Bunu yapamayız. Bu Resulullah hastır. Resulullah dokuz tane kadınla evlenmiş. Biz dört tane fazla evlenemeyiz. Bu türlü fiiller Resulullah'a bu türlü fiillerde uymak haramdır. Çünkü ona has bir şeylerdir. Üçüncü kısım el-ef'alil-beyaniye diyorlar alimler buna. Birinciye ne diyorlar el-ef'alil-cibilliyye cibillet fıtrat gereği. İkinci el-ef'alil-khasabihi ona özel fiiller. Üçüncü el-ef'alil-beyaniye beyan fiilleri, beyan edecek fiiller, teşri'i, tebliğ fiilleri. Bu nedir? Bundan ne kastediyorlar? Allah'ın emirlerini açığlayan fiiller. Bular bizim üzerimize nedir? Vaciptir. Namaz nasıl kılınır? Haz nasıl oruç nasıl? Elbise nasıl giyini? Yemek nasıl yenini? Fuşayde bütün emir var ise vaciptir. Bazıda da mündüptür yani sünnettir yerine göre. Buları bilmemiz lazım. Bu üçünü ayırmamız lazım. Bir kısım da var ihtimal var. Bazı meselelerde de alimler ne yapmış bu konuda ayrılmışlar. Dördüncü kısımda ayrılmışlar. O da çok az meselelerdir. Bir kısım demiş, çok az meselelerde alimler ayrılmışlar. Bir kısmı demiş, mesela nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> biz biliyoruz ki e, e, insanlar Allahu Teala'yı dünyada göremezler. İmkanı yoktur. Görseydi görseydi Hazreti Musa görürdü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada İsra'ya miraca gitti. İsra miraca gitti. Mirac'ta da Allah Teala'nın yanına girdi. Rabbisini gördü mü orada görmedi mi? Bunun üzerine alimler ihtilaf etmiş. Biz değil. Alimler de, ümmetin alimleri de değil. Ümmetin birinci kuşak alimleri sahabeler. İhtilaf etmişler. Bir kısmı demiş gördü, bir kısmı demiş görmedi. İki tarafta tedelli tevil etmiş. Ama ehli sünnete racih olan, racih olan görmedi Rabbini. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, sordular ondan gördüm. Nurun inni ara. Bu türlü hilef gibi, bu sünnette de hilefler var. E mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı konuları yapmış. Bu fıtrat gereği mi yoksa teşrih gereği mi, şeriat gereği mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, mesela haca girerken, e, haca girerken, Mekke'ye girerken, e, Minerek gitmiş e, bir yerden bir yere. Mekke'nin bir kede şeyi var, semti var. Oradan e, şeye minere gitmiş. Bu sünnet mi yoksa e, şeydir, e, mübah bir meseledir. Bunun üzerine ihtilaf etmişler. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağındaki tellik, septiye diyerdiler ona. Bir, bir nevi tellik vardır. Ee, o Yemen e, yapısıydır. Onu Resulullah severdi girerdir. Bu sünnetten mi sünnetten mi değil mi? İhtilaf etmişler bu konularda. Onun için e, mesela filan renk boyayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, elbiselerini boyardı. Bu sünnet mi sünnet değil mi? E, onun için bu türlü konular ihtilaf olmuş. Bu da alimlere dönerler. Yerine göre alimler racihi bildiriyorlar. Bu da çok azdır arkadaşlar. Dördüncü şey. Onun için mesela Resulullah ayakta mı içti yoksa oturmakta içmek. Çünkü Resulullah diyor ayakta içerken kus bile bir oturmak sünnettir. Ee, bazı alimlerden mesela rivayet de var. Ayakta içmek diyor sünnettir. Ama bu iştihad etmiş. Racih olan mesela ehl-i sünnete göre ayakta içmek sünnet değil. Oturmakta içmek sünnettir. Ama zarurette de ayakta içebilirsin bir mahsuru yoktur. Adet, cenelde sen oturmakta içiyorsun. Ama bazen çok yorgunsun, böyle gelip ayakta içiyorsun. Yani o yer müsait değil. Yani, çarşıda susuz oldun, bir tane su verdimene Pazarın içinde, sokakın içinde oturup su içiyorsun. Hem kendini şey yapıyorsun, dikkatler üzerine topluyorsun. İşte bakın ben e, İslamiyeti yaşıyorum. Şu, bu şöhrete giriyor. E, yani de dikkatleri topluyorsun. Olmuyor bu. Orada içebilirsin zaruratta. Onun için İmam, İmam Şafii'den bir rivayet var. E, su içmiş kaimen Anlatabildim mi? Onun için bu konular e, e, Bu mesele cübillidir, teşriidir, Belli değil Mesela Resulullah Mekke'den dönerken Mine'ye bir yerde inmiş Abdahta Orada bu de İbni, İbni Umar'dan İbni Abbas ihlif etmişler Bu demiş İbni Umar demiş bu sünnettir O demiş bu sünnet değil Tahsib diyorlar buna Muhassabte inmek Sünnettir sünnet değil bir yer var onun için Hazreti Ayşe mesela İbni Abbas'a katılmış demiş bu sünnet değil. Buları bilmemiz lazım. Bu şimdi anladık mı? Sünnet çi şekildir. Bir adet gereği bir teşrih gereği. Adet gereği, teşrih gereği vaciptir yerine göre sünnettir. Teşrih gereği e, sünnet vaciptir. Adet gereği sünnetler vacip değil. Resulullah mesela adet gereği kabuğu severdir hamame girerdir, e, kamis girerdir, öyle özel elbiseleri vardır o o, o zamanın. E, bunlar nedir? Adet üftandır. Bunlar e, tut, sünnet değil. Onun için bazı insanlar mesela diyorlar illa ki takke koyarsın başına. Sünnettir. Hayır. Takke koymak sünnet değil. Resulullah bunu emretmemiş. Ama o zamanda adet gereği e, baş bağlamak mükemmellik sayılırdı. Sünnet değil. Bugün de Müslümanlar illeçi Müslüman başını bağlasın. Mesela Arap ülkelerinde başını bağlamayan insan küçük sanılır, Yani şey sanır. Ee, düşük şey. Nasıl mesela bir yaşlı akla selim adam bir ıvık cıvık bir renk köne girse nedir bu yakışmamış yakışmamışsana. Arap'ta da mesela başı açık olsa yakışmamışsana diyarlar. E Oraya gitse bir ehli elim başın muhakkak bağlaması. Ama bir ülkede baş açık normaliyse. Onun için bu sünnet değil. baş kapatmak sünnet değil. Ee, amama sarmak sünnet değil. Evet Resulullah bunu adet gereği basmıyor. Çünkü hiçbir rivayette yoktur. Resulullah emretsin amama cirin, Yani sargı sarın. Öyle bir şey yoktur. Ama bunun tersine kabak yiyin. Ben kabağı sevirdim diye öyle bir şey yoktur. Ama bunun tam tersine Resulullah demiş yemek yerken besmele yiyin. Su içerken nefes almayın. Üç seferde su için sakalinizde yiyin tabakın ortasında yemeyin isbel yapmayın e, bunlar bir sürü meseleler var bunlar yerine göre halaldır yerine göre haramdır işte sünnet teşriği ve sünneti e, cibilli dediğimiz budur birincisi vaciptir o birisi vacip değil velhamdülillahi rabbil alemin